أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم مبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين الله الحي القيوم Hassancukun bil hayyul kayyum lazı la ve ve la farzın 11'incisi şükür hakkındaydı. Şimdi 12'ncisi de yine ben şükürün arasında da kutsi vaazlarda da sabır konusu yakında geçti. Fakat hikmet ilahiye yine bu 12. ders yani farz olarak sabır geçiyor. Allah'ımız Kur'an-ı bize sabrı Emrediyor. Sabır neye olur? Canının istemediği şeye olur. İnsan istediği şeye sabredebilir mi? Yani istediğin şeye sabret denir mi? Denmez. Baklava yemeye sabret. Bir şey yok. Uyumaya sabret. Bir şey yok. Efendim, lezzet aldığın, zevk aldığın şeylere sabret diye bir tavsiye olabilir mi? Olamaz. Sabır neye olur? İstenmedik şeylere olur. Ama Allah'ımız bunu emrediyor. Enfal suresinde, kaç surede, kaç yerde geçiyor? Ne buyuruyor? Estaizu billahi ve sabredin. Ben size sabrın müteallakatını anlattım. Yakın derslerde anlattım. Onu bir iki evvelki derste bulursunuz. İnsan hastalıklara sabreder. Efendim, katlanır. İmtihan. Bak, dün adam mesela çıkmış. Felç olmuş. Eee boğazın boynundan aşağısı, işte omurilik mi diyorsunuz, tutmuyorsa, vücudun hiçbir tarafı tutmuyor ama akıl başında konuşabiliyor. Allah şifa versin. Amin. Bizi de muhafaza etsin. Amin. Ama adam diyor ki ben ötenazi istiyorum. Yani. Ne demek ötenazi? Ne demekmiş yani? Ben, de, ben gavurca bilmiyorum bu lafları. İlerisinden mevzunu anlıyorum. Yani diyor ki ben kendimi öldürme özgürlüğü istiyorum. Kanun de suçmuş bu. Yani bu kanun kalksa da ben kendimi öldürebilsem diyor mesela. Cık, olmaz. Sabredin diyor. Şimdi burada itikat devreye giriyor. Burada iman devreye giriyor. Hani ağrısı sancısı da mesela icabında yok. Bir de ağrılı sancılılar var. Bizim mesela bir kardeşimiz Allah selamet versin. Yeni bostada sohbetlerde de çok hizmet ederdi cemaatin işlerine. İş güç sahibi, variyetli bir kardeşimiz. Bilmiyorum şimdi belki de dinliyordur. O bir kaza geçirdi 15 sene kadar evvel. E, aynı durumda e, boyundan aşağısı tutmuyor. Felç oldu mesela. O 15 senedir e, sandalyede duruyor. Ama e, zikre diyor. Efendim vazifelerini yapıyor. E, sohbetleri dinliyor, kitaplar okuyor. Böylece cennet hayatı yaşıyor. Cennet ayağı Maşallah. Ya yine de Allah'ımız şifa versin. Acil şifalar versin. Ee, ama şimdi namazdan, zikirden, ibadetten mahrum olan ne yapıyor? Bir ağrısı sancısı olmadığı halde ben işte efendim millete muhtaç kaldım. Kendim yürüyemiyorum. Oturamıyorum. Sandalde oturuyor da oturtuyorlar beni diyor. Yani diyor beş sene oldu diyor. Ben bu vaziyette hiçbir işimi kendim göremiyorum. Onun için yani intihar etme, serbestliği istiyorum diyor. Öbürü orada on beş sene, yirmi beş sene, 50 sene aynı vaziyette kalsa huzur üzere, zikir üzere devam ediyor. Çünkü burada Allah'ımıza inanmak lazım. Bizi Yaradan Allah'ımız sabredin buyuruyor. E bu sabredin emrinden amel ediyor Müslümanlar. Ama öte taraftan işte inanmazsa, itikadı da olmazsa bu adam efendim, intiharın da cehennemle sonuçlanacağını, Allah muhafaza, büyük bir günah olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muharebede birisi çok kuvvetli e, kılıç sallıyordu kafirlerle cihad ederken, e, bayağı da e, sahabenin dikkatini çekti, onun gayretli, efendim, Çarpışması da ne dediler? Dediler ki ne mübarek adam. Bu ne kadar gayretli bir mücahit. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben onun simasında cehennemlik görüyorum. Halbuki Resulullah'ın ordusunda sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin arasında fakat buyurdu ki ben simasında cehennemlik görüyorum. O sahabe-i kiram şaşırdılar. Harbin ortası yani. Harp kızışmış. O en nihayetinde o yaralandı. Ağır bir yara aldı. Sahabe Ekrem'den birisi de takip edeyim dedi. Yani Resulullah niye böyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bu adamda cehennemlik siması var. Bir takip edeyim dedi. Gitti. O da ağır yara alınca işte yaranın acısına dayanamayarak efendim kendi kılıcına kendini sapladı. Böylece intihar etti. O sahabi de bunu uzaktan takip etti. Onun intihar ettiğini görünce geldi. Resulullah Efendimiz dedi eşhedü enneke Resulullah. Ben şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün dedi. E, sallallahu aleyhi ve sellem zaten yani iman tazelemek bakımında. E, dedi nereden icabetti? etti? Yani sen zaten Müslümansın. Yani dedi ki sen böyle buyurmuştunuz. Şimdi takip ettim. Adam intihar etti. Görünce sizin e, risaletinize bir kat daha imanım arttı. Yani Allah size önceden gösteriyor insanların ne mal olduğunu. Tabii o zat e, intihar etmesi meselesi e, de var ama Allah alem e, bazı rivayetlerde de zikredildiği üzere onda bir de münafıklık var. Yani iki yüzlülük var. İçinde bir kafirliği gizleme durumu da olabilir. Resulullah'ın ordusuna sallallahu aleyhi ve sellem böyle katılanlar oluyordu. Kambersiz düğün olmaz. Böyle eee katılanlar olduğu için herhalde o yine eğer ki münafık ise ebedi cehennemlik olur. Çünkü münafık e, içinde kafirliği gizleyen demektir. O vakit cennete gidemez. Eğer ki intihar etme suçundan günahkar ise cehenneme girse de sonunda cennete çıkar. Yani bir insan intihar etmekle kafir olmaz. E, eğer ki ya, intiharın haram olduğunu bilerek, bu iş haramdır ama ben çektiğim ağrı yasancıya dayanamıyorum diye İntihar etse buna kafir demiyoruz. Ve e, efendim cenaze namazının kılınma meselesinde ihtilaf var ama onda da neye niyet ediyoruz? Bu adam aklı başındayken bu işi yapmamıştır. Cinnet geçirmiş olabilir. Cinnet geçirince de mesul olmaz. Onun için hüsnü zanne binaen cenazesinde kılıyoruz. Şu andaki fetvamız bu. Başımıza gelse Allah muhafaza yani Böyle bir tanıdıklarımızın başına geldi yani. Ama cenazesinde kıldık. Çünkü namazlı abdestli adam demek ki cinnet geçirdi. O akıl gidiyor. Akıl gidince de mesuliyet gidiyor falan. O ayrı bir şey. Hep iyi düşünmeliyiz. Hep üstünü yapmalıyız insanlar hakkında. Çünkü adam intihar etse kafir olmaz. Velakin azap var. E, onun için Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? O e, kendini kılıcına saplayan kişi hakkında hadisi kutsi, şimdi Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem bulunduğu ortamda devamlı vahiy geliyor. Çünkü ne diyorum size, hadisler de vahiydir. Hadislerle ayetlerin vahiy olmak bakımından hiçbir farkı yoktur. Ama şimdi, geçen çocuklar diyor ki, o, sosyal hocası diyor, geldi okulda diyor bize ki, hadislere gerek var iş yahu sen, bir de sosyal hocası, sen git Himalayalar kaç metre, onu söyle yahu sen, ne işim var burada şimdi girdim buraya bu konuya ama gir, girer çıkamaz işte öyle bilir bilmeden konuşuyorlar. E şimdi ilahiyatçı adam kalkıp hadislere nelizüm var derse sosyalci daha efendim desteksiz atar. E bu sefer çoluk çocuğun kafasına hadisler yok işte yok bilmem ne. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ortamdaki her hadisede her olayda buku bulan her meselede hemen devreye Cibril aleyhisselam giriyor. Ama illa Cebrail Aleyhisselam gelmekle de olmaz. Bazı kere rüyada da gelir, o da vahiydir peygamberler hakkında, rü'ye bir enbiya vahyun Bazı kere de kalbine ilham şeklinde gelir, onun kalbi bizim kalbimize benzemez. Oraya da yine şeytanın yaklaşması söz konusu değil. Masum olduğu için peygamberler sallâvâtullâhu alânebine âlim ve ecmaîn, o da vahye dahil olur, vahiyin birkaç çeşidi var. Ne buyuruyor? Baderani abdi bin nefsi alel cennet. Şimdi bu sizin işte ne icat ediyor diye övdüğünüz, beğendiğiniz adam hakkında Allah ne buyurdu biliyor musunuz? Bak şimdi. Hemen oradaki mesele hakkında Rabbimiz buyurdu bir şey. Ama Resulullah olmasa sallallahu aleyhi ve sellem kimse bir yorum yapamayacak. Ne buyurdu? Kulum bana gelmekte acele etti. Ben ona verdiğim efendim e, canı kendi sebep oldu alınmasına. Yine canını ben aldım ama o sebep oldu. Ben de ona cenneti haram ettim diye. Mesela işte. E bunları insan düşünmesi lazım. Burada birkaç günlük hayat insan hakikaten bunalır. Yani bir de bunalma alma sebeplerine baksana. Sevgilisi terk etmiş. Allah, Allah. Bundan sebep adam intihar eder mi? Delimsin sen ya. Rabbin terk etmesin. Rabb'in terk etmesini. Nedir bu? E bir, bir kadın çok seviyorum, işte bu kızı çok seviyorum. Yok şu oğlan çok seviyorum. Zaten nikahsız olan sevgiler tamam. Sevgi gönül işidir, o elde değil ama e, halvet olursalar, ve vesaire e, birleşmeler olursa o zaman harama girerler. Ama insan kalbinde bir sevgi olur. Onu defedemez yani kovamaz, elinde değil. Kapısı yok ki açasın da çıkarasın, süpüresin falan. Zikirle, dua ile yine Mevla Teala Hayırlı Allah aranızı birleştirir, evlenirsiniz. Hayırlı değilse Allah da herkese hayırlısını nasip eder. Ha böyle dualar edilir ama şimdi bakıyorsun ne kadar ufak meselelerden efendim, e, borçlardan efendim, kredi borcuyudur, şu dur budur. İnsan intihar etmek hiçbir zaman için ne değil? Çözüm değil. E şimdi Allahü Teala. Ölmeyi bizim elimize verseydi, yani istediğiniz zaman öldüreyim sizi buyursaydı, e tabii insanın yanına tak eden çok olaylar olduğunda hemen al beni diyebilir. Ama sonra bakıyorsun ki o hadiselerin birçoğunu atlatan kişilerden biri olarak, bakıyorsun bir hadise geçiyor, bir sıkıntı geçiyor, sonra bakıyorsun ne kadar hayırlar olmuş, ilimler olmuş, faydalar olmuş. Yani ben o anda ölmek isteyecektim, ölçecektim, ne faydası var? Onun hadis-i şerifte ne diyor? Başınıza bir bela gelse, bir sıkıntı gelse sakın ölüm istemeyin. Sakın ölüm istemeyin. Yani duada da istemeyin. Niye istemeyin? Çünkü durumunuz iki, iki şeyden hali değildir. Ya Allah'ın huzuruna gitmeye layık amel üzeresinizdir ya da Allah'ın huzurunda rezil olacak durumdasınızdır. İnsanlar iki türlüdür. Eğer iyi amel üzereyseniz Yine yaşarsanız iyiliğiniz artar. Eğer kötü amel üzereyseniz o zaman hiç ölmeye yüzünüz yok yani ahirette ne yapacaksınız? Ölünce telafisi de kalmaz. O zaman da yaşamanızda tevbe etme fırsatı doğar. Geçmiş kazaya bıraktığınız farzları, vacipleri telafi etme imkanı doğar. Onun için iyi de olsanız ölüm istemeyin, kötü de olsanız ölüm istemeyin. İlla yine hayatta ne var? Fayda var. Yani bir kere Allah demek ne demek? Şelle Şahin. Şurada bir sohbete gelmek ne demek? Şimdi şu kazanç ne demek? Şu cuma gecesi buraya gelmek. Yani ben cenaze gibi geldim ama tabii o şeker biraz biraz yükseliyor. Efendim e, zamanla biraz yükselince biraz daha rahat ediyorum ama o çarpıntısı devam ediyor. Ama öyle böyle kendimi canımı buraya atıyorum. Bir şekilde sizin aranıza Allah ayırmasın sizden. Siz bizi Allah için seviyorsunuz. Evet. Şimdi Ebu Zer Hazretleri Gıfari, büyük sahabi, Ebu Hureyre radıyallahu anh bunlar. En çok hadis rivat eden iki sahabe bunlar. Sahabeden iki kişi. Ne diyor? Babu u minel ilim. ilimden bir mevzu. Mesela biz burada ilimden kaç tane konu duyuyoruz? Ne teallemuhu. Biz onu öğreniyoruz. Ehabbu ileyna min miyeti rakatin Yüz rekat nafile namaz kılmaktan bizim için daha sevgilidir. Yani cuma gecesi fazileti çok, insan da heves ediyor, çok ibadet edeyim falan ama işte yüz rekat da baya bir meseledir. E bir de patküt kılma, kılana göre bir şey değil de, hakkını vereyim diyene yüz rekat baya bir vakit alır. Ama diyor bir ilmi mesele duysak, öğrensek yüz rekat nafileden bize daha sevgilidir. Ve babumun eli ilmi nüallimu, ilimden bir mesele öğretsek, insanlara öğretsek, bir mesele öğretsek, umile bir evlenmiyor Adam ondan amel etse de etmese de, bak buraya. Yani adam dinlediğini yaptı, tatbik etti veya yapmadı. Ama sen onu öğrettin, duyurdun, tebliğ ettin. Ha bu mi etiracatın Bu da diyor ne diyor? Efendim yüz rekat nafile namaz kılmaktan daha sevgilidir. Yani onların için sevgili olması ne demek? Allah katında değerli olduğuna işaretleri. Sahabe-i kiram niye bir şeyi tercih etsinler? Allah katındaki eftaliyetini bildiklerine göre tercih ediyorlar. Onun için burada Allah için toplanılıyor. Efendim bir meclise gelmek, bir ilim meclise gelmek için bile insan yaşasa değer. Bir cuma gecesini ihya için yaşasa değer. Efendim sabır, bütün bu nereden gelir? İnsan ayet bilse, hadis bilse, efendim, bu rivayetleri bilse, sabrın faziletine dair daha çok rivayetler var. Hastalıklara sabır hakkında o kadar rivayetler var ki, efendim, bir de tabii ibadetlere devamda sabır, bir de günahlardan sakınmakta sabır. Onları anlattım. En zoru ve en faziletlisi bir günaha düşmemek için sabretmektir. Yani içkiye alışkanlığı olan adam. Kumara merakı olan adam, zinaye düşkün bir adam, o harama düşmemek için verdiği mücadele ve sabır, o 900 derece cennette kazandırır. O çok yüksek bir makamdır. E, namaz gibi ibadetlere beş vakit devam etmek, efendim, abdeste, gusleye bunlar da sıralı devreye giriyor. Bunlar bir kere, iki kere olacak şeyler değil. Hayat boyunca devam eden ibadetler, bunlara devam 600 derece kazandırıyor. Hastalıklar bunlara göre tabii 300 derecede kalıyor ama. O da nedendir? Zaten allah Teala bir musibet verdiği zaman da sen onu istesen de istemesen de katlanmak durumunda kalıyorsun. Burada fark eden nedir? Razı mısın değil misin? Razı mısın değil misin? O ona bakıyor Mevlamız. Razı olandan razı oluyorum diyor. Men razıya felehu Ve men seghatta felehu seghatta. Kim benim hastalığımdan, fakirliğimden, hakirliğimden, verdiğim dertten, kederden razıyım diyorsa Allah'a ona rızam var helal olsun diyor. Kim kızgınsa, niye oldu, niye olmaması, ona da gazabın var Allah buyuruyor. Çünkü, rıza çok önemlidir. Efendim, bu bir rıza lokmasıdır. Ne diyor? Yiyemezsin demedin mi diyor, ne diyor? Şair söylüyor, Allah dostlarını sözleridir. Onlar hepsini kaside yapıyorlar, def dümbelek gidiyorlar ama, sen ona bakma, o Evliyaullah'ın sözleridir onlar değil mi? Bu bir rıza, rıza lokmasıdır evladım diyor. Geldim bu yola gir, giriyorsun. Efendim işte ben de zikir alayım. Tasavvuf öğreneyim. Şudur budur. Tekkeye kayıt olayım. Tamam da. Burada başına ne var? Ee, gelecekler var. İmtihanlar var. Allah-u Teala'yı seviyorum diyene Mevla'nın da imtihanları var. Bu, bu, sevmek kolay olmaz. lafzan olmaz. Dava delil ister. ispat ister. Onun için sahabeden birisi dedi. Ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Öyle mi? O zaman dediğim Belalara hazırlan dedi. Niçin? Çünkü beni sevenlere dedi bela ne kadar çabuk gelir Efendim sel geldiği vakitte dere yatağına ne kadar çabuk iner dedi Bela o adam başına ondan çabuk iner dedi. Dağdan bir sel geliyor Kaçana kadar beş dakika durma bir de bakarsın indişe Denize kavuştu yani Her tarafı alır götürüyor i̇şte Belalar öyle yağar diyor beni sevenlere Onun için ne dedi? Ben Allah'ı severim ama Allah beni sevmesin dedi. Dedi de ne biçim konuşuyorsun ya? Yahu dedi sevdiğine çok bela vermiş de dedi. O beni sevmesin. İşte böyle bir lafları da var. Bektaşların lafları biraz antikadır. Şimdi he, onu anlamak meselesidir. Artık haline göre değişir. Manasına göre değişir. Ne demek istediğine göre değişir. Allah herkesin niyetini bilir. Celle şanuhu celle celaluhu. Sabredeceksiniz. Mevla buyuruyor ki Kullu mafaa alal habib muhabibun. Beni seviyor musunuz? Seviyoruz. Ne kadar? Ne kadar seviyoruz Allah? Her şeyden çok. Her şeyden çok. Yani her şey derken zaten başta bu canımız var ya. Bundan çok sevdiğim her şeyden çok olur. Çünkü bütün mesele düğümleniyor canda. İnsan anasını bile sevse yine nefsi için. Babasını sevse, eşini sevse, çocuğun sevse yine ne için? Nefsine döner diyor İmam-ı Rabbana azledir. Sebep nedir? Çünkü e, nefsine hoş gelmeyen bir şey yapsa anası da kızar. Hanımına da kızar. Çocuk evden halıları çalsa götürse satsa oho, Bu ben çocuğum demez. Basar bedduayı yani. Etmemesi lazım ama e, yani kendine yarayan kısmıyla sever. Kendine zararlı olmaya başlayan her şeye kızar. Onun için insanın en başta e, sevdiği canıdır yani nefsi diyelim. Hepimiz hakkında bu geçerli. Canından ileri sevmek o yüksek bir makam. Allah'a ne kadar seviyorsun? E ben canımızdan çok seviyoruz. E zaten şimdi başka da bir şey diyemiyor ki. Canımı fazla seviyorum desek gavur olacak. <gülüyor> gavur olmayayım diye tabii. Herkese sorsan Allah'a en çok Allah'a seviyoruz. Öyle değil mi? E başka bir şey de de göreyim yani. Diyemiyorsun ki. Ama yaşantıda durum nedir? Zevken durum nedir? Halen durum nedir? Tatma bakımından meseleyi. İşte kullümâ fe'alel habibü habibün. Madem Allah'a canından çok seviyorsun, o sevgilin her yaptığı sevgili gelmesi gerekiyor. Hatta ne diyor? Bu, bu, yatırsa diyor, boğazına bıçağı dayatsa diyor. Hocam, de ne alakası var? İsmail Aleyhisselam'a yaptı. İsmail Aleyhisselam'a yaptı işte. Ne olması lazım diyor? Zevk alması lazım diyor. Niye sevgilim bana bu işi yapıyor, reva gördü diye. Yani bunlar... Lafla konuşulacak, konuşulmakla hasıl olacak makamlar değil. Ama en azından kendimizi yüksek makamlarda görmememiz için ne adamlar varmış. Biz efendim zoraki, bütün işlerimiz zoraki diye kendimizi noksanlığımızı anlamak bakımından konuşmakta fayda var. Ama bizim kendi halimiz olarak konuşamayız bu makamlar. Evet. Şimdi Rabbimiz sabrı emrediyor. Sabrı tavsiye edenleri met ediyor. Vasbiru sabredin. Şimdi sabredin, dayanın, tahammül edin. Tabi bunun içinde ne var? Razı gelin, benden bilin. Ya Rabbi senden razıyız, sen de bizden razı ol Allah'ım deyin. Ne getirisi var? Yani bunun ne kazancı varsa? Hiçbir kazancı olmasa şu yetmez mi diyor? İnne Allahe maassabirin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ama bu beraberlik Allah herkesle beraberdir. Dağlarla da, taşlarla da, kuşlarla da, hayvanlarla da, canlılarla da, cansızlarla da. Ma'iyyeti ilahiye, yani Allah'ın birlikteliği, beraberliği her, yer, her şeyle beraberdir. Kendisi mekansızdır. Ama niye Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor? Özel bir beraberlikten bahsediyor. Yoksa genel bir beraberlik olduktan sonra canlı, cansız, hayvan, insan fark etmez. Ama ben sabredenlerle beraberim. Başına gelen bir derde, bir musibete, bir hastalığa, bir sıkıntıya, bir ağrıya, bir sancıya veya eş dostun ayrılığına neyse yani her türlü insanın istemediği şeye karşı sabrederken ne düşünecek? Rabbim özel olarak benle hususi beraberliği var. Ya bu sevgilimizin, bu Allahımızın efendim e, bu şekilde bizimle beraber olması bize ne yapmalı efendim sabrı kolay getirmeli. Hatta bundan da lezzet bile aldırmalı. Niye ki Rabbim benimle beraberdir. Bu düşünce çok önemli ama işte başına gelende bu iş zor. Ne diyordum? Geçen bir kere dini anlatmıştım. Adamı bir kıza aşık olmuş artık. Ne olmuş aralarında? Mesele değil de onu bırak diye mi nedir sopa atıyorlar ona? 100 tane falan kamçı attılar. Yani İslami ceza değil bu. Rastgele işler yani. Aşiret işleri gibi falan. Bırak bunu diye falan. O da hiç gık demiyor yani. Gık demiyor sonra 99 sopa yedi falan, çıt yok. Bir tanesinde ah etti. Ya dediler bu, bu kadar kamçıya dayanındı sonuncuda ne değişti de bir tane de ah ettin. Dedi ki hangi kızdan sebep sopa yiyordum ya? O 99'da o bakıyordu bana dedi. Nasıl dedi onun ondan sebep sopa yerken ah edeyim ya? Ayıp. Böyle sevgi olur mu dedi, böyle aşk olur mu dedi. Ne zaman dedi, o çekildi gitti, o vakit acısı içime işledi dedi yani. Anladın mı? Şimdi Allah ki ben sabredenlerle beraberim buyuruyor. İnsan çok iyi düşünmesi lazım. Rabbim beni görüyor, benle beraber. Bana özel bir beraberlik vaat ediyor. Hususi maiyet vaat ediyor. Ben onun için razı geleyim, zevk alayım. Feryat figan etmeyeyim mi? Ama bazı dayanılmayan haller olur ise vücut zahiren o başka tabi. Ah eder, oh eder ama yine de hasta ziyaretine gelen veya derdini sorana çok e, şikayetlenmemek lazımdır. Acizlik belirtisi olarak bir ah uh olur yani ama tabi mesele beni mi bulduğu meselesi, fikri o çok büyük bir dalalettir, felakettir ama Müslüman zaten devamlı elhamdülillah ala külli hal, her halükarda Hamde devam eder. Yani Müslümana yakışan da budur. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Hadis-i kutsidir bu da. Evet. İdâ emrazdü abdi. kulumu hasta ettiğim zaman felem günü ile uvâdihî hasta ziyaretine gelenlere beni şikayet etmezse diyor. Allah Allah. Görüyor. Senin ne diyeceğini biliyor ebde edeltu lahman ve demen khayran min ona diyor öyle bir et veririm ki o taşıdığı vücudundaki hasta etlerden daha hayırlı olur kanını da değiştiririm diyor o hasta kandan daha zaten bütün hastalıklarda illa kan kirliliği vardır kanla vücuttu biliyorsunuz bütün hücreler kanla çalıştığı için şimdi tabii ki vücut kanla çalışıyor ama Allah Teala adamı kansız da yaşatabilir mi yaşatıyor. Oksijensiz yaşatıyor ya İsa bu mesela. İşte. Öbür türlü ilahiyatçılar gibi oksijeni ölçerek burada yaşayabilir. Burada oksijen var. Öbür tarafı ölçer. Burada oksijen yok. Burada yaşayamaz. Ayet var. Hadis var desen adam diyor. Oksijen yok diyor yani. ha O başka bir şey. Allah adamı kansız da yaşatır. Onu söylemiyorum. Ama diyor ki Rabbim hastalığını diyor ziyaretine gelenlere şikayet etmezse beni etinden daha hayırlı yeni et, taze et Kanından daha iyi, taze kan, temiz kan değiştiririm diyor. Yani sen uğraşıyorsun kaç türlü, efendim kaç kova kan lazım? Bilmem ne şudur budur. Halbuki Mevlana buyuruyor, kan benim elimde diyor. Şikayet etmesin diyor, kanını değiştireceğim diyor yani. Bu hadisi kutsidir ya. Yani. Ama hala tabii kürsüden konuşuyoruz, aşağıdan dinliyoruz. Başımıza geldiğinde bu şuurda olamıyoruz. Hep sohbet lazım yani. Devamlı sohbet lazım. Hele ki bu kaset hani bunların sohbetlerin kaseti olsa da bunlar devamlı insanın yanında olsa da böyle zamanda dinlese daha fayda ediyor ama bazısında da hepten damarına basmaya gör. O da diyor kapa şimdi diyor ya ben burada bas bas bağırıyorum canım. Ya sabır sen ediyor. nasıl sabredeyim dayanamıyorum şu durumudur. E, öyle de raydan çıkartmamak lazım biliyor musun? Adam orada bas bas bağırıyor cübbeli hoca dedi ki falan. Adamı da bana sövdüreceğim. Mübarek adam mübarek <gülüyor> adam. Öyle de yapma yani. Gidip de adama, adama da bir geçmiş olsun de yani. Nasılsın geçmiş olsun Allah şifa versin kardeşim şudur budur. Hepten öyle ne bağırıyorsun ben sabretsene. Ha, ayet var hadis var öyle olmaz ki adam inkar ede gavur olur ya. Öyle yapma kardeşim bak yaklaşımlarınız doğru düzgün olsun. Biz de hastaneye gidiyoruz biz de dertliye gidiyoruz. Kanserden inleyene gittik bu kadar insan ziyaret ediyoruz. Hiçbirine ya sen ne biçim şuursuz musun nesin ya kafil misin kardeşim. Falan ayet var hadis var bağır. Böyle denmez ki ya. Ama bu kadar fazileti var, bu kadar fazileti Öyle mi değil mi şimdi? Birisinin çocuğu öldü mesela. Gittim o zaman çok evvel. E orada toplanmıştı kalabalık insanlar. E ne yapacağız şimdi tabii ki başsağlığı dilemek çok sevap. Ama ona bir hadis-i şerif rivayet ettim. Ev sahibine mesela. Adam da sakallı, namazlı, abdestli bir kardeşimize. Var 20 sene. Dedim ona ki mesela bir hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu veled abdi Allah bir kulunun çocuğunun ruhunu aldığı zaman o kulunun ne yaptığına bakar. Eğer o elhamdülillah ala kulli hal inna lillahi ve inna ileyhi e biz Allah'ın malıyız, onun mülküyüz. O verdi, o aldı. İnna lillahi ve inna bizim vefat ettirdiğinde sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim oğlu veren o, alan o. Verdiği onun aldı onun. Ve kullun indehu bi ecelun Her şeyin eceli var, vakti saati var. Ha, bu denmesi gereken bu. Böyle bir istircaha da bulunursa, inna lillahi ve inna ileyhi demek istirca demektir. Efendim, Allahu Teala meleklerine sorar. Tabi Allah Teala her şeyi yapandır, yaratandır ama böyle şahitli, ispatlı, yazışmalı işler yapar. Rabbimizin ahlakıdır bu, sünnetidir bu. Ekabaztum <gülüyor> velad Kulumun çocuğunun canını aldınız mı? Soruyor meleklere. ne evem aldık ya Rabbim. Emir kulu melekler. Acısalarda bir şey yapamazlar. Ekabaztum <gülüyor> Kulumun gönlünün meyvasını aldınız mı? Yani çocuk gönül meyvasıdır. Hakikaten zor. Allah imtihan etmesin. Evlat acısı çekenler biliyorlar. Anlatıyorlar bize böyle bir şey nasip olmadı. Elhamdülillah. Afiyetinden dolayı Allah'ımıza hamd ederiz. Gönlünün meyvesini aldınız mı? Kaluniam aldık derler. Peki Mevla sorar. Kale. Madâ kale abdi? Peki kulum nasıl karşıladı bu işi? Halbuki görmüyor mu? Görüyor ama sorması usulü var. Cilvesi. Hamide ve ''Sana hamd etti.'' ''İnne alillâhu inne alî Yani biz Allah'a Allah aitiz, O'na döneceğiz. Rıza gösterdi, teslimiyet gösterdi. Derler. Mevlada da buyurduk, ''İbnû li'abdî beyten fil cenneti ve semmû beytel hamd.'' ''Bu kuluma cennete bir köşk bina edin ve o köşkün adını da hamd köşkü takın.'' Köşkün adı hamd köşkü. O çocuk da hele ki bulu ölmüşse zaten babasının feratıdır cennette bekleyicisidir, günahlarını affettiricisidir, şefaatçisidir. Böylece Allah'ımız kuluna bir şer yapmış olmaz. Hep hayır yapar. Bu hadisi okudum mesela. E, dinlediler, e, ferahlendiler değil mi? Şimdi e, iyi olmuş ya senin çocuğunun öldüğün, iyi ki ölmüş denmez ki adam ana. ama şimdi bak bu hadis-i şerife göre sen de Müslüman adamsın elhamdülillah dedin, inna dedin. Bak kazandın, İnşallah cennette hamd köşkün var falan Böyle konuşmak lazım der. Bizim her konuştuğumuzu alıp da her yerde konuşulmaz. Yerine göre konuştuğumuzu konuşmak lazımdır. Adam da memnun oldu. Şudur budur. Bir başkası bizim akrabadan öyle çocuğu öldü. Ona da gitmiştim bir kere. Ona da biraz bir şey ayet-i hadis okuyayım dedim. Kadıncağız kalktı bana. İşte dedi böyle konuşuyorsun. Onun için hapse atıyorlar seni dedi işte. Ben de ne diyeyim şaşırttım kaldım. Yani ben ona iyiliğine ayet-i hadis okuyorum ama belki ben de yanlış konuşmuş olabilirim. Yani yaklaşım tarzı olarak ayet hadisi yanlış okumam da mesele ne kelimenin nase alaka deri okuyayım insanlara akılları havsalelerinin aldığı ölçüde nispette söz söyleyin bu hadis şeriftir yani ayet hadisi anlamayacak adama da ayet hadisi okumak da o da iyi bir şey değildir alay konusu olur ama ben teke teke çıktım e ben orada herkese göre konuştum kimisi alay eder o başka. Ama ben iki kişi ağlayacak diye 2000 bin kişi hidayet bulacak olan bir konuyu gizleyemem ki. Öyle bir yer olduğu zaman doğru bildiklerimizi konuşuruz. Onun için şimdi elhamdülillah herkes diyorlar ki aa bu terörist değilmiş. Eee paranoyalarımız silindi. E, bundan korkulacak bir şey yok. Bu da bizim gibi normal adam, vatandaş. Elhamdülillah bizim de istediğimiz oydu zaten. Bizi öcü gibi görmeyin. Vatandaş olarak kabul ederseniz teşekkür ederiz. Öyle değil miydi mesele? sade sadede geldik yani değil mi? Maksat hasıl oldu mu? Hasıl oldu. Adam inanır inanmaz. O onun bileceği Kimisi alay eder, kimisi dalga geçer. Şimdi Allah bir özgürlük vermiş kullarına. Adam kalkıp Allah'a da sövüyor haşa. Şimdi Allah onun da hemen gırtlağını sıkmıyor görüyorsunuz. allah Teala böyle imkanlar tanımış kullarına. Şimdi biz ona bakamayız. O genel bir durum olur. Buradaki konuştuğum gibi orada tabii ki efendim gereken konuşulur. Ama özelde yani teke tek ilişkilerde, bunlar çok önemli. Hasta ziyaretine gittiniz, kız istemeye gittiniz vesaire. Böyle bir meclislerde, o meclisin ortamına göre konuşmakta fayda vardır. Aksi takdirde, yani neye benzer, hadis-i şerifte de buyuru buyuruluyor. Çok değerli bir mücevheri, kalkıp da bir insan e, gidip de efendim e, hınzırın e, boynuna takar mı diyor. Takmaz. Onun için diyor, ehli olmayana ayet hadis okuyanlar da diyor, efendim bu gibi mücevheri altını pırlantayı kalkıp da e, efendim ahırdaki hayvanın boynuna takma benzer, o da İslam'a hakaret olur. Niye karşı taraftaki adamı e, ayete hadise güldüreceksen, hususi olarak özelde konuşuyorum, o zaman da bunu yapmamak lazımdır. Onun için hasta ziyaretine gittiğin zaman veya ölü cenaze taziye gittiğin zaman, Buralarda tabii ki sabrı tavsiye vardır ama adama da sevinir gibi işte sen çok kazandın işte efendim şudur budur o denir ama iyi oldu gibi de denmez. Sabredin Allah sabredenlerle beraber. Allah Teala hakkı tavsiye edenleri sabrı tavsiye edenleri husrandan istisna ediyor. Ne buyuruyor? Vel asr asra yemin ederim. Her sahabe-i kiram, her mecliste almadan bu sureyi okumadan kalkmazlardı değil mi? Asra yemin ederim, yani ikindi namazıdır, yüz senelik zaman dilimidir, asrın birkaç manası var. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَا فِي خُسُرُ İnsan cinsi, bütün insanlar, elbette mutlaka zarar ve ziyandadır. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَمِلُوا Ancak ehli sünnete göre doğru inananlar, ondan sonra İslam'ın vazifeleri, İslam şartları olan salih amelleri yerine getirenler, ve teva savb hak hakkı birbirine tavsiye edenler doğruyu birbiriyle vasiyetleşenler ve teva savb sabri sabrı birbirine vasiyet edenler tavsiye edenler bunlar müstesna yani bu ne demek adamın başına bir sıkıntı geldiğinde sen ona işte bu gibi ayet hadislerle müjdelerle yaklaşırsan adamı sabra teşvik etmiş olursun sabrı tavsiye edenler ama öbür türlü nedir sabırsızlık tavsiyesi feryat figan tavsiyesi ben senin yerinde olsam böyle daya sabretmezdim. Bak şimdi bak. Görüyor musun şimdi? Şeytan şeytan al yok. Şeytan emekli, istirahat ayrılmış. Adam geliyor diyor ki ben senin yerinde olsam böyle sabretmezdim. Ne yapardın? Kırar geçirirdim ortalığı. Numara ha, kendisi de bir şey yapacak hali yoktu. Adamı kaza getiriyor. Yahu kardeşim Allahu Teala buyuruyor ki ancak birbirine sabrı tavsiye edenler zarardan kurtulurlar. Öbür türlü sen diyorsun ki adama bağırsana, çağırsana, vursana, kırsana. Ya bu olur mu? Sen zarardasın, ahirette husrandasın, perişan olursun ahirette ya. Dört tane madde koymuş. İman, ameli salih. Hakkı tavsiye, sabrı tavsiye. Mutlaka sabredeceğiz, birbirine de sabrı tavsiye edeceğiz. Bağır, feryat et, kır geçir. Böyle bir şey yok. İstanbul i̇şte bunu istemiyor. Başka ayet kerimesinde. İnne allâhi hubbus sabirin. Allah kimleri sever? Sabredenleri sever. Allah'ın sevmesini ne demek ki? Celle şanuh. Celle celaluhu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kimleri sevdiğine dair bazı ayetler vardır. O da özel bir konudur. Yani Allahu Teala Kur'an'da kaç yerde şunları severim buyuruyor. Mesela. O kullardan Allahü yuhibbul mühsinin Allah iyilik sahiplerini sever diyor mesela. Sabredenleri sever. Sabrın hiçbir mükafatı olmasa, ya ben bu işi sabredeyim Rabbim beni sevecek. Böyle düşünsen, bu bile insanı sabra teşvik eder. Allahü Teala'nın özel muhabbetini, sevgisini kazanmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya, sabr o, iman. Sabır nedir? İmanın yarısıdır. Çünkü iman, el iman, nusfan iki parçadır. Bu hadis çok geçiyor. Fe nusfun ve sabri, şükür. Yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. Çünkü insan yaşadığı sürece iki şeyle karşılaşır. Ya istediği şeylerle ya istemediği şeylerle. İstendik şeylere şükür gerekir. İstenmedik şeylere sabır, hamd de beraber tabii. Hamd zaten sabırla beraber. Ama nimete şükür olur, belaya sabır olur, belaya şükür olmaz. Çünkü لَنْ شَكَرْتُمْ لَاَذِي دَنْنَكُمْ Şükrederseniz artırırım diyor ya Ya Rabbi belamı artır demek olur. 13'ün için hastayım da şükür olsun yani ağrım daha mı artsın istiyorsun? Onun tabii ifade değişikliğidir ama e, belaya karşı ham tabirini kullanmak lazımdır nimete karşı şükür tabirini kullanmak lazımdır yani bunlar ilmi istilahlardır bilmekte fayda vardır İnsan ne zaman ne isteyecek ne dua edecek Allah'a ne şekil efendim celle şanuhu celle celaluhu mukabelede bulunacak yine bir hadis-i şerif ha iman işte iki parçadır dedik ya şükürdür ya mesela zekat nedir yani bir taraftan sabır var her sene onu hesap edip vermek meselesi. Bir taraftan da verilen mal ve nisap nimetine şükürdür. Yani bazısı iç içedir. Hac, beden sağlığın varsa gidebiliyorsun. O hem bedenin sağlığına şükürdür. Hac da hem beden çalışıyor. Hem de para harcıyorsun orada. O da mesela mal nimetine şükürdür. Herkese farz değil. Mesela. Bir yandan da ne var orada? Sabır var çünkü çekişmeyeceksin, sinirlenmeyeceksin, bağırmayacaksın, ihram yasağına girmeyeceksin. Yani bütün ibadetleri bir düşünürseniz içinde mutlaka hem bir Allah'a karşı ibadet, kulluk ve şükür ifade edilirken bir yandan mutlaka her vazifede de bir sabır vardır yani. Bir namaza duruyorsun sabır değil mi? E ya kaç dakika zaten kılıyorsun 4 rekatı dört dakikada. Bazısı da üç buçuğa da düşürüyor onu. Hepten namazda gidiyor. Ya bir rekat bir dakikadan aşağı olmaz zaten de. Ama yani 40 dakika oturuyor, bir şey yok. Namaza durur durmaz telefon çalıyor ya. O da hemen düşünüyor ki ya biraz geç dursaydım, telefona cevap verirdim. E ne var? O anda duruyorsun, duruyorsun, konusunda bir şey yok. Namaza duruyorsun, kapı çalıyor. Ha şimdi yasak olmasa gidecek, kapıyı açacak. Ama şimdi namaza girdim, ihram tekbiri haram etti sana. Aynı ihrama girmek gibi. Namazında iftitar tekbirinin bir adı nedir? İhram tekbiridir. İhram ne demek? Haram etmek demek. Şimdi konuşmak helal. Namaza dursam şimdi konuşmak ne oldu? Haram oldu. E şimdi yemeğe su var, susadım içebilirim. Şimdi helal namaza dursam ne oldu? Haram oldu. Şimdi o kadar boş zamanda aklına gelmedik şeyler, ihram tekbirini getiri getirmez hemen ağzım kurudu, kapı çaldı, şöyle karnım ağrıdı, ya dur be! Dört dakika zaten kılacağın namaz. Kırk tane mesele çıktı ya. Ha işte o hep sabır zorlanıyor yani. Ya şeytan zaten kaçıyor kaçıyor. Ezandan kaçıyor, kâhmetten kaçıyor. Yellene yellene kaçar diyor Bukhari hadisinde. Zorundan. Hiç istemez ezanı kâhmeti duymayla. Ama adam namaza başlarken diyor, gelir diyor. Üzgürkez, ya, üzgürkez. Şunu hatırla, bunu hatırla. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu falan. Zaten selamı zor verirler fark eder misiniz? sizde de, de oluruz. Bu da selamünaleyküm der hemen. Ya şu ne oldu? Çünkü neden ne? o namazda aklına geldi ya unutuyor ki de biri. O anca namazda geliyor öyle şeyler. Onun için selam veri vermez ya unutmadan söyleyeyim. Şu mesele ne oldu? Cık. Çok böyle rastlıyorsun. Namaz biter bitmez hemen adam konuşmaya başlıyor. Halbuki namazdan sonra Feyda farag tefen sab. Elim geçiyor. Namazını bitirdin biraz dua ve zikirle kendini yor %uh diyor. Yor. İşte subhanallah, elhamdülillah onlar niçin? Namazın peşine zikir lazım, dua lazım. Ama hemen selam veri vermez Bazısı yarım yamalak vermez hemen efendim. İmamdan evvel bile veren var. İmamlar da mübarek çok uzatıyorlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyene kadar adam... E, boynu koptu sağda kaldı adam. E şimdi adam zaten bir dakikada dedi. E, biz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah de imam uzatıyor. Onun için diyorum sünnet uzatmamaktır selamda. Hadis-i şerifte sünnet nedir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Böyle demek lazım. Çünkü adam senden önce sola da verdi. Adam sağda kaldı imam. Cık. Yani sabır sabır anlatabiliyor muyum? Duramaz yani ha. E, boynu öyle kalıyor. Döndürmek istiyor döndüremiyor. İmam uzatıyor. Böyle yapmamak lazım. E, i̇mam da sünnet üzere yapsa da cemaatta bu sıkıntı olmaz ama. E, ne yapacak? Rukudan kalktın mı bir Rabbine elkele diyecek kadar. E, demek de sünnet ama en az diyecek kadar durmak lazım. tehadil erken vaciptir. Farz diyen de var. İmam Ebu Yusuf'a göre farz. E şimdi orada bile durana kadar bazı imamlar şöyle tam bir durayım diyene kadar pat pat pat armut gibi dökülüyor bütün cemaat. Eğer caminin yeri taş değil de tahtaysa sen sayıyorsun zaten kaç kişi eğildiğini yani. Tok tok tok tok tok taşıyor. İmam da ayakta yani. Sabır yok. Allah'ın huzurundayım sabır yok. Yani iman iki parçadır. Yarısı sabırdadır. Yarısı şükürdedir. E sen şükür için Allah'a ibadet ediyorsun, namaz kılıyorsun ama bir sabır lazım. Farzı var, vacibi var. Bunu yapacaksan e değil mi? Rabbena diyecek e Dur ya. Lastikli gibi sanki aşağıdan çeken var. Yani hemen eğiliyor ya mübarek adam. Tadil o tadil erken ne sabır işidir biliyor musun? Hani bir kere yapar, iki kere yapar. Oho! Yine koy verecek. Bir sıkıntısı var, aceleci var, telaş var. Ya olmaz. Evet benim telaşım var. Ne olacak o zaman? E ne yapalım? İşte 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat öğleni var. 2 rekat son sünnet. Hatta bazısı da sofuluğu 4 dörtte son sünneti kılacak. E tamam, kıl Allah cevabını versin. Ama vaktim yok, işim var, ne olacak? Patküt kılacağım. Ya pat küt ne? Bari dörtte kat farzı kurtar ya. Dörtte kat farzı doğru kıl da bari borçtan kurtul. İki sünnet, dört sünnet kılayım derken hepsini efendim çabukluktan, aceleden sabırsızlıktan ne yapıyor? Reddettiriyor. Reddettiriyor. Hep bunlar her gün başımızda. Her gün başımızda. Onun için... Allah'ım Celle Celaluhu Belalara musibetlere karşı demiyorum çünkü bela musibet bize vermesin Amin Yani belaya sabır ver demek iyi değil Niye bela verme diyeceksin Şimdi Allah'tan sabır isterken dikkat edin. Sahabeden birisi sabır istiyordu Ya Allah'ın eselüke sabır ya Rabbi senden sabır isterim Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen Başında bir bela var mı Dedi yok Niye sabır istiyorsun dedi yani gelirse bela sabır Dedi ki sen Allah'tan bela istiyorsun dedi. Bak şimdi duayı da dikkat edin. Öyle bir şey yokken durup dururken Ya Rabbi bana sabır ver. E ne bir şey yok ki? O zaman ne isteyeceksiniz? Hadi bakayım söyleyin. Afiyet. afiyet. Dünyada ve ahirette Allah'tan istenenlerin en eftali afiyettir. Afiyet ne demek? Belasızlık. Allah en eselükel afiyete. Fid dünya ve ahiret. Dünyada da ahirette de afiyet isterim. رَبَّنَا عَتِنَا فِي الْدُّنْيَا ve fil الْآخِرَةِ حَسَنَةً Dünyada iyilik güzellik, ahirette iyilik güzellik. Bela istemenin bir lüzumu var mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birini gördü sahabeden, böyle yolunmuş şeye dönmüş. Gü güvercine kuşa dönmüş, civcive dönmüş, yolunmuş, tiri tiri titlıyor, tir her türlü hastalık vurmuş ona yani. Dedi ona ki sen dedi bir dua ettin mi dedi Allah'a. Bir şey yok mevzu. E ettim ya Resulallah. Ne ettin? Dedim ki ya Rab, ahirette ne bela vereceksen hepsini burada peşin ver. <gülüyor> Be adam dedi Allah zengin İlla sana burada bela vererek mi seni kurtaracak? Afiyet isteyemez miydin dedi. Yani belasızlık isteseydin <gülüyor> Rabbena atina fid dünya hasene ve ahirette hasene Orada vereceğini burada ver deyip de titremenin bir lüzumu yok. Onun için en büyük dua sabah akşam terk edilmeyecek dua. Allahünün esselükel <gülüyor> afiyete fid dünya ve le Arapça bilmiyorum Hoca Efendi. Allah Türkçe de anlar. Deksin ya Rabbi, ben senden afiyet istiyorum. Bana bela verme. Ha bela gelirse, o zaman sabır iste. Ama bir bela yokken, sabır istemedi de, manası yok. Evet, belasızlık. Allah dostlarından birisi. Ya Rabbi, bir saat afiyet isterim. Bari bir saat ömrümde hayat, ölmeden bana bir saat afiyet falan. Dediler ki, Efendi Hazretleri ne var? Ya bu kadar dediler, başında bir bela yok. Rahat rahat oturuyorsun, yatıyorsun yani. Ama bir saat bari bir afiyet istiyorsun. Bunu manasını anlayamadık dediler. Tabii tasavvuf elinin konuşma şekli farklıdır. O zat da dedi ki evladım dedi. Bir saat istiyorum ki Allah'tan başka hiçbir derdim olmasın. Sırf Allah'ın huzurunda olayım böyle bir, bir. Devamlı dedi aklımıza bir şeyler geliyor. Onun için dedi. Bir saat olsa ki Rabbimden gayrisini o ona afiyet sayacağım dedi. Esas manevi afiyet başka bir şey. O günahsızlık afiyeti. Pasifkandan kurtuluş afiyeti o başka bir şey. Ama zahiren afiyet bildiğimiz belasızlık. Yine hadis-i şerif: es min kunuzil cennet. Sabır nedir? Cennet hazinelerinden bir hazinedir. Aç gelmeden bu rüstadullah. İnne ma yuvaṣṣābirūne ecrahum bi ğayri hisab. Her gece ecri sevabı verilecek. Efendim hesap edilecek verilecek ne amel etmiş bunu ne alacağı var bu bire 11'e yüz katla ver fakat sabredenler getirilecek Mevla olacak bunlara tartı mizan kurmayın bunları böyle koyun Bunlar dünyada çok sabretler ne olacak bunların başından aşağı sevapları mükafatları dereceleri akıtın onlara öyle bir tar yani bir dari hesap Bak hesapsız sabredenleri Hesapsız cevap verilecek. O zaman dünyada bela, başlarına bela gelmeyenler yani belli dereceler kazansalar da onlara imrenecekler. Başlarına bela gelenler de ne diyecekler? Keşke dünyada diyecekler bu derilerimiz, etlerimiz lime lime kesilseydi makaslarla doğransaydı da daha fazla cevap alsaydık diyecekler. Çünkü ahiretinki sonsuz, buranınki geçici. İnlemesi de geçer, efendim, gülmesi de geçer, ağlaması da geçer. Sultanlar da mezarda, göksullar da mezarda, he, ağalarda, zalimler de, mazlumlar da, hepsi mezarda. Hepsi bitti, hesap başladı. Tamam. Hesap başladı, amel bitti, hesap başladı. Onun için sonuna bakalım. Sonu muhteber. Rabbimizin rızası üzere gittikten sonra e, sabredene işte hesapsız mükafat verilecek ayet kelimesi hiçbir Amle karşı vaat edilmemiş hesapsızlık Sevap bakımından. 13. Cennet hazin bir hazin, yine bir hadis şerifte. "Fi sabr ala ma yukru, hayrun kethir. Ve almen fi sabr ala ma tekru, hayrın Diğer rivatinde var. Şunu bil ki diyor, istemediğin şeye tahammül etmen de çok büyük hayırlar olacak. Hepiniz hakkında geçerlidir bu. Şer görürsünüz hayır olur, hayır görürsünüz şer olur. Siz Allah'ın yazısına rıza gösterin. Ama bu, o hastalıktan kurtulmak için ilacına başvurmayın demek değil. Ben fakirim, Allah böyle yazdı da ben onun için gidip ekmek de kazanmayayım, çalışmayayım da böyle sabredelim. Biri belki bize bir şey getirir, bu değil. Bunlar yanlış meseleler. Sen elinden gelen sebebe sarılarak, tedbirini alarak Mevla ne yazdıysa zaten o olacak, ona rıza göstermek meselesidir. Yoksa ben akşama kadar canım çıktı çalışıyorum öbürü yatıyor oradan benden daha zengin. Bu kadere itiraz meselesidir. Allah muhafaza. Yine bir hadis-i şerifte لَوْكَانَ السَّبْرُ رَجُلًا لَكَانَ اسْمُوا Sabır diyor insan şekline girip de ortalıkta aramızda şimdi sabır mefhumu bir adam olarak gelseydi elbette adı Kerim olurdu diyor. Kerim ne demek? Çok iyi insan demektir yani. Sabırda hiç şer yok yani. Sabırda hiç şer yok. Vallahi حب Allah ki sabredenleri seviyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e imanın tarifi soruldu. İmanın şubeleri demektir bu. Yoksa iman biliyorsunuz kaç şeye inanmaktır? 6 esasa inanmaktır. Bazıları kader elüzüm yok diyorlar. Onlara lüzüm yok hiç. Onlara hiç inanmaya lüzüm yok. Şimdi iman 6 şeye inanmaktır. Ama imanın neleri vardır? Şubeleri vardır. İman efendim Yetmiş küsur şubedir. Yani faziletli ameller imandandır. Bir parçadır. Mesela imatatü'l-ede anittarik. Şubetümün el-i'man. Yolda bir taş görsen, e, birinin ayağına çatar veya bir ama gelir, gözü görmeyen birinin dikkati dağılır, gelir, vurur taşa düşer, bir yeri kırılır. O taşı kenara çeksen, bu da imandan bir şubedir mesela. İman sorulunca ne buyurdu? es sabr ve s İman nedir? İmanın bir parçası sabırdır. Bir de cömertlik, müsamahalı olmak. Yani ne diyorsunuz şimdi? Tolerans, tolerans diyorsunuz ama o da Türkçe bir laf değil fakat yani müsamaha Arapçadır ama Türkçeleşmiştir. Yani tahammüllü olmak, insanların efendim yaptığı hareketlere, davranışlara karşı geniş olmak, hemen parlamamak, bağırıp çağırmamak, idareli olmak değil mi? Evet. Bunlar imanın şubelerindendir. Bir de Hazreti Ömer Efendimizin bir kelamı var. Onunla 12. farz bitmiş oluyor ha. İnşallah. Allah'ım amele muvaffak eyle. Amin. Evet. ve rabbi Ben insanı imtihan ederken diyor. İki türlü imtihan ederim. Ya zenginlik, mal, sıhhat veririm ya da başına bela veririm. Kıtlık, fakirlik veririm. İkisi de imtahandır. Errajul inde'l imtihan yukram ve yuhan. İmtihan olunacak adam Allah tarafından ya değeri artırılarak imtihana tabi tutulur ya değeri alçaltılarak. İkisi de imtihan. Ben adama diyor bolluk nimet verdiğim zaman kalkıp der ki Rabbim bana değer verdi. Ama bunu şükür manasında demez. Ya ne der? Sana niye vermedi de bana verdi? Çünkü ben hak ettim. İşte burada batırır. Burada batırır. Hafize Efendi'nin okuduğu aşırda bu da var. Bu da buraya uygun bu derse uygun bir yer mesela. Rabbim bana değer verdi. Niye? Allah bilmez mi kime değer vereceğini? Allah senin gibi adama zenginlik verir mi? diye kalkıyor adama hakaret ediyor. Halbuki yanlış yapıyor. Öbürü de ve meydame bitelafu kader ali ben adamı imtihan edeceğim diye fecir suresinin ayetlerini okuyorum. ben okuduğu suren tamamını. Rızkını dar edersem diyor. Rabbi Adam da der ki Allah bana ihanet etti. Yani Allah beni, ihanet biraz Türkçede yanlış konuşuluyor. Hıyanet yerine ihanet deniyor. İhanet alçak etmek demek. Rabbim beni alçak etti. Halbuki, Mevla buyuruyor, Kella, iki anlayışınızda yanlış. Mal, mülk, sağlık, sıhhat verdiğime, benim katımda şerefli olduğu için değer vermiş değilim. Hastalık fakirlik verdiğime de benim katımda değersiz olduğu için bu şekilde muamele etmiş değilim. Ya ikisi de imtihandır. Bir hadis-i kutsi vardır, bunun tefsirinde orayı açıyor. Kelalā ükrimu menekramdū dünya. Ben değer vereceğim adama dünya malını çok vererek değer vermem, değer verdiğimi göstermem. Velā en tū bi ya. Ben alçak edeceğim adamı da fakirlikle dünya azlığıyla alçak etmem. İnne tu bi bi Ben kime namaz abdest ibadet zikir Kur'an sohbet ilim fıkı nasip edersem ona değer verdiğimi göstermiş olurum. Ben kime günah takdir ettiysem adam içki kumar faiz fuhuş ve haramlar efendim müptela olursa onun değersizliğini göstermiş olurum. Benim katımdaki değersizliğini göstermiş olurum. Onun için kardeşler devamlı imtihan Nimetle de imtihan. Belayla da imtihan. Hastalıkla da imtihan. Sağlıkla da imtihan. Evet. Mevla bizi böylece imtihan ediyor. Allah'ım kazananlardan eylesin. İnna vecedna gayra ayşina fîs sabr. Hazreti Ömer Efendimiz. Biz en hayırlı yaşamayı, hayatın en hayırlı kısmını sabırda bulduk diyor. Ve cemi'u gayril mümin fî sabri saatin bir müminin diyor. Hayatında kazanacağı, bütün hayırların tamamı diyor, bir anlık sabra değer diyor. Yani insan bir an sabreder, yani sabır da lütfen burayı da güzel anlayalım. Mesela çocuğu ölen bir adam, kalkıp işte dövündü, bağırdı, çağırdı, bu sabrı bozar. Ağlamak serbest, gözden yaş akmak serbesttir. Buna bir misal olarak veriyorum. Bu illa çocuğun ölmek diye olmayabilir. Evin yanar, dükkanın yıkılır. Vesaire sel olur, yel olur, zel olur, hafat olur. Allah muhafaza eylesin. Bütün vatanımızı, İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Ama sabrın da bir tarifi vardı Bu bir defa ilk anda olmalıdır. İkincisi de Allah'a teslimiyet inna diyerek olmalıdır. Yoksa mesela bir hadis-i şerif bunu beyan eder. Kadının birinin çocuğu ölüyor. O da gitmiş mezarının başında çocuğun ağlıyor, dövünüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları nehyetmiştir. Leise minna men la ve şakka Başına bir bela geldiği zaman yanağına tokat atan, böyle vururlar. Yakasını yıpratan, böyle bütün birden yıpratırlar. Bir de cahiliyet lafı yapan, yani beni mi buldu? Bunlar bizden değildir. Hadis-i şerifte. Hadis-i şerif Bukhari'dir. O zaman ne yapmak? Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim vefat ettiği zaman ağlamıştır. Sahabe-i kiram dediler ya Rasulullah sen de mi ağlıyorsun? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem innema adi rahmetun. Bu bir merhamet eseridir. innema yarhemullahi min ibadi ruhama. Allah kullarından ancak merhametlilere merhamet eder. Acıyanlara acır. Hepten ağlamamak, taş gibi olmak da merhametsizlik göstergesidir. O efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilmu'minine raufur rahim. Allah'ın rauf rahim isimlerini almıştır. Esirgeyen, acıyan sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlamaz olur mu? Ağlamıştır. Efendim merhamet ee, adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torununu Hz. Hasan'ı Hüseyin'i öperdi mesela. Birisi gördü, "Aa torununu mu öpüyorsun? Benim şu kadar çocuğum var, şu kadar seni birini öpmedim." Resulullah, "İnne Allah yenzur rahmeti ve la yenzur rahme illa min kalbi şekri." Allah merhameti ancak dedi, bedbaht e, eşkıya adamların kalbinden acıma sevme duygusunu alır. Sen bedbahtsan ben ne yapayım? Ben e, rahmet peygamberiyim dolayısıyla nebiyr rahme. E, ben öperim torunumu, severim. E, öldü mü ağlarım. İnnel aynet etma vel Gözden yaş akar, kalp üzülür ve inna bi ya İbrahimle mahzunun. Oğlum Ey İbrahim dedi, senden ayrıldığımıza üzgünüz çok. Biz ancak Rabbimiz neden razıysa o sözleri söyleriz. Rabbimizin razı olmadığı bir kelam etmeyiz. Yani işte demin dediğim sabrın tarifi bu. Yoksa ağlamak sabra zıt değil. İnsan ağlayabilir. Ama bağırmak, Nihat diyoruz ağıt yakmak, böyle ölünün ardından ağıtlar yakmak, onun mehasini güzel işte e, hallerini anlatarak, ağıt yakarken bağırıp çağırmak bunlar yasaklamıştır. O kadın da çocuğunun mezarının başında ağlarken sesli, sesli ağlamak yasak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken buyurdu ki ona, ey hanım Allah'tan kork, sabret. Yani ağlama demedi ona. Buyurdu ki bağırıp çağırma. İçin içine ağlayabilirsin. Ama Allah'tan kork, sabret. Kadın da tanımadı Efendimizin Resulullah olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem. O kendisine o söz söyleyenin. Dedi ki İşine git dedi ya. O senin başına geldi mi dedi benim başıma gelen. Böyle bir laf etti kadıncağız. Sonra geldiler ona de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz laf lafla mukabele etmez. Kötülükle kötülükle mukabele etmez. La yezibü's seyyate's seyye, ya'fu ve yuslah. ahlak Nebi kitabında baktınız. Efendimizin ahlakını yazdık o kitabı. yutun ezberleyin yani. Orada neler var? Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affeder görmezden gelir. hiç cevap vermedi. Devam et. Geldiler kadına dedi. Ya sen ne yaptın? Ne yaptım dedi. E dediler Resulullah idi sallallahu aleyhi ve sellem sana bu vasiyeti yapan. Aa, görüyor musun dedi. Ben Resulullah'a ne laf ettim şimdi? Çocuğum ölmüşten beter oldum dedi ya. Çocuğum ölmüşlüğünü unuttum dedi şimdi ben. Peygamber'e kalktı git işine diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bak imtihan. Doğru gitti ya Resulallah işte ben e, tanıyamadım sen olduğunu işte şudur budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu bana göre bir şey yok. Yani ben seni affederim benim sana bir kızgınlığım olmazına Ama sen sabrın çok sevapları vardı cennette dereceleri vardı. Çocuğu ölene büyük müjdeler vardı işte hamk köşkleri neler neler hepsini kaybettin. Bütün yan gelirleri kaybettin dedi. Niye kaybettin? E ben işte sabrediyorum. Tamam ta taş. Işte bağırmayacağım canım. İnna ma'sabru inde's sabmetil ula. Sen dedi sabır ne zaman olur? Darbeyi ilk yediğin anda olur. Darbeyi ilk yediğin anda İnna lillah diye bildinse, bu İnna lillah meselesi öyle büyük bir duadır ki bu geçmiş ümmetlerin hiçbirine nasip olmadı. Yakup Aleyhisselam bile bilmiyordu diyor. Eğer Yakup Aleyhisselam İnna lillah duasını bilseydi Yusuf Aleyhisselam efendim kayboldu kurt yedi meselelerinde onu derdi ya sefa ala yusuf vay yusufun başına gelenler dedi mesela inna demedi kuranda geçmiyor onun için Allah bu ümmete çok büyük sevap verdi hatta diyor ki başına bir musibet gelen her hatırına geldiğinde o eski geçmiş de olsa inna dese sevabı tekrarlanıyor mesela ben insülün iğnesini yaparken böyle arada bir, bir inna lillah diye batırıyorum biliyor musun 25 senedir sevap devam ediyor yani çünkü hatırlıyorum ilk vurdu bana 25 sene evvel. O zaman diyordum ben nasıl yine vuracağım ölmem lazım diyordum. Sonra alıştık şimdi 6-7 ne bulursak her tarafımızdan yine yapabiliyoruz. Ha ama ne lazım? Şuur lazım. Sen orada iğneyi sokarken inna Lillah ve İdnâ Ali'ye racibiz. Allah'ın mülküyüz bize bu derdi ver. Ha o zaman ne oldu? İlk vurduğu zamandaki sevap tekrar ediyor. Ama öbür türlü 50 sene çekersin karavanaya gider yani. Boşuna. Niye ki? İnna lillah yok. Allah'tan geldiği şuuru yok. Zikir yok. Bir şey, yok. Bir şey yok. Ha ben de çoğu kere unutuyorum. Bazı kere, hele acırsa bile, de. acıyor, acıdı mı tam inna lillah çekiyorum yani. Ha inna lillah, biz Allah'a aitiz. Onun mülküyüz, o sahibidir, sah sahibi mülküyüz. Burası bir adamın olsa, burada gelse şu dire, kırsa, başkası da gelse, niye kırıyorsun diyebilir mi? Adam der ki, sana ne Sen git ki? Dükkanına karış, Burak benim. Ama şimdi burada olmaz çünkü üstte apartman var. Adam diyor aşağıdan direk kırıyorsun, bizi devireceksin, hoca der. O başka. Ama adam kendi mülkündeyse istediği tarafı keser yani. Anladın? Şimdi bu da bunun gibi. Bu büyük müjdedir. Bir de Allah'ın ve curni fi musibeti var. O ya Rabbi bu musibetimden sebep bana sevap ver. Ve ehlifli hayran minâ. Bunu da yazmadık. Ee, yani bizim dua kitabında falan yok ama tefsirde var. Bana daha hayırlısın nasip et. Bunu da derse diyor, mutlaka o başına gelen beladan daha iyisi ona mutlaka verilecektir. İşte Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem ailelerinden birisi böyle oldu. Kocası harpte şehit oldu. Şehit olma haberini alır almaz. İnna lillâhu inna liraciûn. Allahümme curni. Bu duayı okudu. Diyor ki Allah bana diyor, peygamberi nasip etti diyor. Dul kaldı, Resulullah onu aldı. Bak görüyor musun, kocasından... Efendim Ebu Selim'e, Ümit Selim'e olabilir belki, Ebu Selim'den çok daha hayırlısı bana nasip oldu. Niye? Rasulullah'a eş oldum diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar denenmiş şeyler mesela. Ama başına o bela geldiği anda bu nasip olma meselesi. Yoksa, o falan ondan sonra 5-10 on dakika geçti, sabredelim arkadaşlar, inna lillah falan. O geçti, geçti. Kadına ne dedi? Sabır darbe ilk geldiğinde olur. Allah rızası için şuurlu olalım. Allah'ın kulu olduğumuzun farkında olalım. Rab'bimizin bizimle beraber olduğunu murakabesinde olalım. Allah'ımız devamlı bizi görüyor, gözetiyor. Bunu bilelim. Adam sevdiği kız görüyor diye ah etmiyor bak. Sen Rabbin gördüğü yerdesin. Devamlı Rabbinin gözetimi altındasın. Sabır lazım arkadaşlar. Sabır Müslüman efendim sabırlı olur. Allah'ın sevdiği kullarından olur. Allah'ım Celleşanu Celle, Celle Celalü sabrı gerektirecek belalardan muhafaza eyle. Biz Allah'tan şu anda sabır istemiyoruz. Allah'ımızdan afiyet istiyoruz. Allah'ım cümlemizin başımızdan belaları kaldırsın. Ve gelmemiş belaları da bizden uzak etsin. Allah'ım belasız bir hayat nasip etsin. Dinimize de bela vurdurmasın. Dünyamıza da bela vurdurmasın. Ahiretimize de bela vurdurmasın. Ama en mühim mesele nedir? Dinimize vurdurmasın. Şimdi vallahi billahi tallahi yemin ediyorum. Hani o hocalardan biri diyor ya kadere inanmak lazım değil. Şimdi onun sağlığı, onun imkanları bende olacak olsa... Veyahut da efendim bütün dünyadaki kadere inanmayanların, kader yok diyenlerin bütün nimetleri bana verilecek olsa, benim de onlar gibi inanmam karşılığında döndürülecek olsa, ben ne derim? Ya Rabbi imanıma bela vurdurma ben kadere inanıyorum, benim amen tümü bozma, bunların hiçbir şeyi lazım değil. Anladınız mı? Yani bela nereye gelecek? Evvela dinimize gelmesin. Çünkü bir adamın imanına, itikadına şüphe girerse, Artık o onun dünyalık ne nimeti olursa olsun. Büyük bir beladadır. Çünkü ebedi ahireti mahvolmuşlar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve la al Ya Rabbi belamızı dinimize vurdurma diyor. Bu çok büyük bir duadır. Siz Arapça bilmiyorsanız Türkçede Allah'ım evvela imanımda afiyet istiyorum. Benim imanıma bir zarar zeval gelmesin. Bu iman üzere, ehli sünnet itikadı üzere ölmek nasip olsun. Amin. Ya bunlar amin denecek duadır. Bu gecenin karı, mübarek Cuma gecesinde karları var. Bu derslerin, bu zikirlerin inşallah Rabbim istifade edenlerden eylesin. Amin. Sübhane rabbil alilâ alel vâbü elhamdülillâ rabbil alemin. Salatü vesselamu alâ seyyidil murselin, muhammedin ve alâliye sahbî ecmaîn. Allahümün nâ neselüke l-cenneh, ne'udübike minen nâr. Allahümün nâ neselüke rıdâke vel cenneh, ne'udübike m'sekatike vel nâr. Allahümün nâ neselüke l-cenneh, ve mâ qarrab eyleyâ min kavlim ve amel ve na'udubike minen naru ve ma qarrab eylaya min kavlim ve ammel allahumna seylike min khayr ma'asehlike min nebiyuk muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve من mishereh ma'astehadeke min nebiyuk muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ante'l musta'anu aleykal-belag vela havle vela kuvveti illa billahil azim amin allahumna seylike minel khayri kullihi acilhi ve acilihi ma'alim na'min uve ma'alam na'alam Na'udhu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajili ma alimna minhu ma lam na'lam. Allahumma ma qaddayt lana min qada'in faj'alha khatimata rushda. Rabbana atina min ladunka min amrina rushda. Allahumma Allahumma kulliha min akhirah. Allahumma ve barik, ve barik. Ala seyidina Muhammedin nebiyil ummi. El habibil al-ali al-kadri. El azim el, cahi. el cahi. Ve ala alihi ve sahbi. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için Muhammed Mustafa'mızın Ravza-i pak Tayyibelerine Hediyelerimiz arz olunmak üzere. Cuma gecesi salavatı çok yapın buyuruyor. Bana salatlarınız gösteriliyor. Babanızın adıyla kendinin adıyla hatta kendi kulağımla Cuma gecesi duyarım buyuruyor. Şimdi burada bu kadar cemaat dinleyenler de katıldı. Hepsi birden okuduğumuz toptan bir kişi okumuş gibi yazılıyor inşallah. Binlerce on binlerce salavat-ı şerife. Herkese tek tek Allah nasip eder cemaatın bereketiyle. Cemaatla olan zikirlerin faydaları katlı, katlanmış olur. Onun için Resulullah Efendimiz'e Hıtap ederek, sana olsun diyerek, çünkü o bizi duyuyor, o bizim şahidimizdir. Buyurun. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlah şerifin peygamberi, ﷺ muhalim ve sami ve Ruhu ve mü'minlerin mü'minlerine, mü'minlerin mü'minlerine, mü'minlerin mü'minlerine, mü'minlerin mü'minlerine, mü'minlerin mü'minlerine, mü'minlerin mü'minlerine, mü'minlerin ve mü'minlerin mü'minlerine, mü'minlerin mü'minlerine, mü'minlerin